Merhaba, buz sahanlıklarının erimesi deniz seviyesinde meydana gelecek hızlı yükselmelerin yaşanması ve bazı ada ülkelerinin yok olması anlamına geliyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yaptığı son çalışmalar Batı Antarktika'daki Larsen B buz sahanlığından kalan son bölümün 2020'ye kadar yok olacağını ortaya koydu. Buz sahanlığı buz tabakasının okyanusa açılan karaya bağlı uzantısı anlamına geliyor. Çalışma sonuçları bir zamanların en sağlam buz sahanlığının içinde bulunduğumuz 10 yıl sona ermeden yok olacağını işaret ediyor. Buz sahanlıklarının eriyerek yok olması deniz seviyesinde meydana gelecek hızlı yükselmeyle birlikte buzulların su altında kalması anlamını taşıyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakoş Candan. ODTÜ'de sık sık yapılan plan değişikliğini ciddiyetsizlik olarak nitelendirirken, ODTÜ'de yapılan tüm planlara dava açtık. 3. plan için dava süreci devam ederken, 3. plana dava açma hazırlığındayken plan askıdan iner inmez anlaşılan bir diğer plana başlamışlar. ODTÜ'de 4. planda askıya çıktı dedi. Sol haber portalındaki habere göre Tezcan, ODTÜ planlarında diğer plan değişikliklerine ilişkin devamlılık var. Değişikliklerle amaç ODTÜ planlarını hayata geçirmek. Yapılan değişiklik kavşak kaldırıp yerine otopark öngörmeleri Anayasa Mahkemesi'nin yanında yer alan ve planda cami yeri olarak gösterilen alanın doğusunda yer alan daha önceki planda görülen kavşağında kaldırıldığı görülüyor. ODTÜ'de dördüncü plana dava açmaya hazırlanıyoruz. Sanıyoruz beşinci plan çıkana kadar bu planla ilgili dava sürecimizi tamamlayacağız. Tam dava açacağız diyoruz. Diğer plan çıkıyor. Sık sık planlar değiştiriliyor. Bu ciddiyetten uzak plan süreci olur mu? Bu böyle giderse bir gün koma oyunda ODTÜ'de 20. planda yapıldığı şeklinde açıklama yapacağız herhalde. Ciddiyetsizlik olmakla kalmıyor, bu ciddiyetsizlik plan kararlarına da yansıyor ifadelerini kullandı Candan açıklamasında. Antalya Gündoğmuş'ta uçan su Şelalesi'ni de içine alan doğa harikası Alara Nehri üzerinde planlanan 7 HES'ten ikisi için mahkemenin iptal kararı vermesinin ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı aynı nehir üzerinde Yeni bir HES için daha ÇED olumlu raporu verdi. Gündoğmuş ilçesinde Uçan Su Şelalesi'nin de içinde yer aldığı Alara Nehri üzerinde planlanan 7 hesten ikisi için Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca verilen ÇED gerekli değildir raporu köylülerin açtığı davalarla 2013 yılında Antalya 1. İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti. Hayat 1 ve Hayat 2 regülatörü ve HES projelerine karşı hukuk mücadelesini kazanan köyler için bakanlıktan bu sefer kötü haber daha geldi. Bakanlık bu kez mahkemenin iptal ettiği iki HES projesinin hemen üst tarafında planlanan Kamer HES regülatörü ve HES projesi için çet olumlu rapor verdi. Nehir suyunun 5500 metre iletim kanalıyla borulara hapsedileceğini belirten köylülerin avukatı Münip Ermiş, ÇED raporuna göre 2 adet iletim kanalı, iletim tüneli, yükleme havuzu, cebri boru, santral binası, 2 adet şantiye alanı, geçici kazı fazlası malzeme alanı, hazır beton tesisi gibi yoğun bir inşaat alanı ortaya çıktığını söyledi. Projede türbinlerle nehir yatağındaki suların tamamen kullanılmasının amaçlandığını kaydeden Ermiş. Bundan da anlaşılacağı gibi nehirdeki sulardan hiçbir canlının yararlanması olanaklı değil dedi. Bu projeyi tamamen Alara ve Küçükçay ile bu nehirliği besleyen tüm derelerin sularını kullanmanın amaçlandığını dile getiren Ermiş Alaara küçük çay ve onları besleyen çeşme gözü, pınar, in suyu, alid ve Değirmenözü pınar derelerinin suyunun 5.500 metre iletim kanalı içine alınacağını suyun toprakla temasının kesileceğini söyledi. Ermiş geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Kayabükü, Balkaya, Çaltı, Karayin, Yeşildere, Yazlar ve Çamlı alan köylülerinin tamamen mağdur olacağını kaydetti. Hacettepe Üniversitesi öğrencileri biyoloji topluluğunun düzenlediği ve doçent doktor Cahit Işık Yavuz'un katılımıyla gerçekleşen halk sağlığı boyutuyla nükleer santraller etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte Çernobil, Fukushima ve Akkuyu projesi ele alındı. Yavuz nükleer santrallerin çevreye yaydıkları radyoaktif maddelerin yüzlerce hatta milyonlarca yıllık etkileri olduğunu belirtti. Akkuyu'nun 60 yıl çalışacağını ve gerek çalışırken gerek santral kapandıktan sonra çevreye yayılacak nükleer maddenin coğrafyayı olumsuz etkileyeceğini söyleyen Yavuz, Türkiye'nin radyoaktif atıkları zararsız muhafaza etmesinin neredeyse imkansız olduğuna ve bunun halk sağlığına ciddi geri dönüşleri olacağına değindi. Nükleer santrallerin aşırı ısı üretmesi nedeniyle deniz altlarında kurulmasını ve deniz soğutma aracı olarak kullanılmasının biyolojik çeşitliliğe de zarar vereceğini dikkat çeken Yavuz, Sağlık açısından bakıldığında başta lösemi, lenfoma ve beyin kanseri olmak üzere nükleer santral çevresinde yaşayan halkın ciddi bir kanser tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ayrıca mühendislik ve teknolojik açıdan imkanlar ne kadar gelişmiş olursa olsun kaza veya doğal afet kaynaklı bir sızmanın her zaman olası olduğunu kaydeden Yavuz, reklamlarla halka çok güzel bir şey gibi gösterilip normalleştirilmeye çalışılan nükleer santralin aslında halk sağlığı ve ekolojik açıdan Ciddi tehlikeler içerdiğini söyledi. Türkiye'de Akkuyu nükleer santraline karşı yürütülen reklam kampanyalarına tepki olarak bilim adamları da ortaya çıkıp nükleer santrallerin ne kadar zararlı olduğunu anlatmaya başladılar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.